Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Botanitopya.gmail.com e-mail adresim. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Tekrar buradan hatırlatmış olayım. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün biraz florilecumlardan bahsetmek istiyorum size. Ee, Florilecum. Sözcük anlamıyla çiçek toplamak anlamına geliyor. Ee, i̇lk kez 1590 yılında dillendirilmiş, yani bitkilerin e, güzel görünümlerine odaklanan bir yayını tanımlamak için kullanılan latince bir sözcük. Yani çiçek kitabı aslında bir diğer adı. Ee, güzel görünü bitkilere, çiçeklere odaklanan bir yayın. E, tekil adını seçim bu sayfaların Florilegia. Özellikle 17. yüzyılda 19. yüzyıl arasında egzotik bitkiler keşfedildikçe popüler olan bir iş bu. Yani egzotik ülkelerden gelen sıradışı türler botanik çizerlerden oluşan bir sanatçı topluluğuna çizdirilme ve böylece değerli çiçek kitapları oluşturmaya başlamış. Ee, yeni dünyanın harikalarını keşfetmek için yapılan seferlere... E, ...doğa bilimciler, botanikçiler ve sanatçılar değişik ediyordu. Bunu zaman zaman bahsediyorum programlarımda. İşte bu e, sanatçılar, botanikçiler yeni türleri yazıyor ya da çizimlerini aktarıyorlardı. E, meşhur koleksiyoncu Joseph Banks... E, ...onun örneğin Kaptan Cook'un ilk seyahatinden topladığı botanik hazinesi... ...tariş açıdan çok önemli... Florilegium yani Botanical Treasures from Cook's First Voyage kitabı da bu Florilegium'lardan yani o çiçek kitaplarından birisi. Yani e, Cook'un ilk e, seyahatinden botanik hazineler e, başlığı altında toplanan bir kitap. İlk e, Florilegialar 16. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış. E, ondan önce sadece şifalı bitkiler ahşap e, baskı yöntemiyle ...siyah-beyaz olarak yazılı birlikte tek bir sayfaya basılıyordu. Ee, şifalı bitkilerin yer aldığı sayfaların aksine ilk florilecalar... ...yani o çiçek sayfaları ya yazısızdı ya da çok kısa metinler içeriyordu. Biraz daha çiçeği ön çıkaran sayfalardı. Ee, şifalı yönleriyle değil de güzelliğiyle öne çıkan bitkilerin kültüre alınmaya başlamasıyla birlikte... Yani botanik sanatı da yani bir, bir bitki çizimleri de aslında bu akımı izliyor... Alatım artık şematik değildir. E, belli bir estetik kaygıyla üretilir. E, tıbbi kullanımlarından e, daha çok e, güzel görünümleri ve renkleriyle öne çıkmaya başlar. E, ve giderek bitki resimleri yazı birbirinden ayrılır. E, resme daha çok alan ayrılır. E, hatta tek bir sayfa tek bir bitkiye ayrılır e, bu yeni yapılan e, botanik kitaplarında. Eh, ahşap baskının yerine daha detaylı çalışmaya imkan veren gravür teknikleri de bu arada Çünkü e, geliştirilmeye kullanılmaya başlamıştır Bu yeni anlatım biçimleri üzerinde çok etkili olur e, Gravür tekniği e, Çiçekler e, Çiçekli bitkiler doğadaki halleriyle Onun güzelliğini en iyi vurgulayacak biçimde Titizlikle e, ince ayrıntılarına varıncaya kadar çizilmeye başlamıştır artık e, Sanatçılar Sayfalara e, Çiçek bitimlerini aktarırken ...o aynı kompozisyonu bazen habitatlarının yaşam döngülerinin parçası olan küçük hayvanları, kuşları ve böcekleri de yerleştirmeye başlıyor. Ee, biraz gravür tekninden bahsedeyim isterseniz size. Gravür bu, e, şöyle e, yapılıyor. Yani gravür sanatçısı e, ince uçlu bir oymacı kalemiyle çinko levha üzerine kesikler atarak e, deseni oluşturuyor, resmi diyor. Sonra bu izler asitten koruyan mürekkeple dolduruluyor ve bütün bu levhalar mürekkeplendikten sonra baskı tezgahlarına yerleştiriliyor. Bir başka gravür tekniğinde ise çinkup plakı aside duyarlı bir reçine ile kaplanıyor ve reçine kazınarak desen metale işleniyor. Çizim tamamlandığında metal plaka asit solüsyonuna batırılarak kazınan yüzeylerin derinleşmesi sağlanıyor. Bu asit banyosundan sonra reçine tümüyle çıkarılıyor ve mürekkeplenerek baskı tamamlanmış oluyor. Ee, aslında gravür tekniğiyle yapılan e, çiçek kitaplarına örnek vermem gerekirse bu yöntemle basılan en iyi kitaplardan birinin Almanya Nuremberg'te basılan e, Basilius Besler'in iki ciltli çiçek kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Hortus Estensis, Estetensis adıyla basılmış bir kitap. İnanılmaz detaylara sahip. E, 374 levha var. E, üstün bir işçilikle 6 ayrı baskı ustası ve 10 ressam tarafından yapılmış. E, tüm levhaları taşan yayınları. Basilius, Basilius Beslerflor Lecum başlığı altında yayınlamış. E, Bizde de, de Taşlayan kitaplarını satan kitapçıları da bulabilirsiniz kolayca eğer bu e, kitabı görmek isterseniz ve levhaları görmek isterseniz ben e, bir programda e, bu kitabı da anlatacağım e, ilerleyen dönemlerde. E, aynı dönemden flaman sanatçı Yoris Hoefnagel e, de doğa yakından inceleyip bu gözlemlerinin çizini aktaran yetenekli bir sanatçı. Asil veli nimetlerinin desteğiyle yarattığı birçok el yazmasında bitki ve çiçekler büyük bir ustalıkla çizilmiş. Ee, yine bir diğer flaman ressam aynı dönemden e, bilimsel çizim uzmanı haritacı ve ressam olarak bilinen Jacques Lemoyne. Ee, onun çiçek resimleri de çok dikkat çekici. Daha çok e, 1500lerin sonlarında Kral IX. Charles'ın evet. yaptığı yaptı. Florida seferindeki çizimleriyle bilinen bir sanatçı. Ee, onun e, Florilecüm'deki sıra dışı sulu boya çizimlerinde birkaçı bugün şeyde e, Victoria Albert Müzesi'nde sergileniyor. E, benim bu programda size asıl anlatmak istediğim Florilecüm 1600'lerin ortalarına ait ve İngiltere'den e, bir örnek. Biraz bu kitabın sayfalarında dolaşalım istiyorum. E, İngiliz e, kökenli Alexander Marshall'ın e, çiçek kitabı ve o e, 30 yıllık bir zaman diliminde çizilmiş. Tahminen 1600'lerde çizmeye başlamış. Ölmeden çok kısa öncesine kadar da yenilerini eklemiş. 159 levhadan oluşuyor. Bu levhalardan, çiğdanlardan ters laleleri, bahar çiçeklerinden, sonbahar mevsim yetişen su kabaklarına ve güvey fenerlerine İngiliz bahçelerinde yer alan tüm çiçekli bitkiler yer alıyor. Onun bu çiçek kitabındaki sayısız çiçek portresi Incelikli çizgileriyle 17. yüzyılda üretilen diğer el yazması kitaplar arasında gerçekten çok özel bir konuma sahip. Marshall İngiltere'de, yani birçok exotik bitkinin kültüre alınmaya başladığı yıllarda yaşamış. 16. yüzyılın sonlarından itibaren dünyanın her yerinden örnekler geliyor tabi, özellikle yakın doğudan. E, yeri geldiğinde bahsediyorum sıklıkla e, kokuları olan gösterişli çiçeklerdir e, bunlar yani laleler, sümbüller, nergisler, e, törbün ranunculus yani fars çiçeği e, ya da türban çiçeği diye bilinen çiçekler, zambaklar e, ve İstanbul'dan gelip Avrupa bahçelerine tanışan tersler yani Firtilari imperialis e, o çiçekler o dönemde büyük heyecan yaratır. E, Tulip Manya yıllarında yani lale çılgınlığı döneminde farklı lale türlerine ait, e, lale soğanlarına ait albümlere de özel bir ilgi vardır. Tabii hortikültürde yaşanan bu hızlı değişim e, merak kabillerini geliştirmek, zenginleştirmek isteyen, e, akademisyen ve koleksiyoncular olan elitlerin de çok ilgisini çekiyor. İngiltere'de ilk botanik bahçesi açılıyor. Oxford Physic Garden yani Oxford, Oxford Tıbbi Bitkiler Bahçesi açılıyor aynı dönemde. E, peyzaj gerektiren büyük bahçeli evler yapılmaya başlıyor. E, yine o dönemin şairlerinden Andrew Marvell'da yani onun da bir şiirinde İngilizlerin yeni çiçeklere olan tutkusunu da e, anlayabiliyoruz. E, şöyle diyor bir dizesinde yeni okyanuslarda başka bir dünya aranıyordu akşam sefasını bulmak için. Tabii bilimsel araştırmaların ve sınıflandırma çalışmalarında da başladığı yıllardır. Ee, güzel çiçeklerin tanımlanmasına, e, betimlenmesine ayrılan bir yayın olarak Marshall'ın da bahçe kültürünün canlandığı, doğa tarihi illüstrasyonlarının geliştiği bir çağa ait. Onun kitabı o var olan kitaplardaki gibi bilimsel keşiflerin belgelenmesi, yayınlanması ve satılması amacıyla değil de daha çok e, koleksiyonu dostlarına sergilemek amacıyla hazırladığı bir kitap. Ya o yıllar e, deyim, yerindeyse keşif ganimetleri sayılan, e, İngiliz bahçelerine yeni giren bizim meşhur terslale, çuha çiçeği, sümbül, akşam sefası gibi zamanın en popüler egzotik çiçekleri de tabii bu koleksiyonda arzı endam ediyordu. E, Marshall'ın ah, hayatıyla ilgili çok fazla bilgi yok kaynaklarda ama sanatçı yönünden ziyade böcek ve kuş örnekleri koleksiyonu ve bahçecilik uzmanlığı bilinen bir isim. E, Hint adalarından ve diğer e, ülkelerden kökler, bitkiler ve tohum getiren zamanın e, önemli bahçıvanlarla iletişim halinde e, en büyük floristler, floristlerden yani çiçekçilerden biri olarak e, kabul ediliyor. Ona dair ilk kayıtlar 1641 yılına ait. E, babasının e, o dönemin ünlü bitki avcısı, bahçıvan ve koleksiyoncusu olan e, genç John Tradescan'ın. Ee, ...evinde kalmış olduğu anlaşılıyor. Trades Kent, e, İngiltere'ye birçok yeni tür getiren bir koleksiyoncu e, ve bu ailenin merak kabinleri... ...dünyanın e, en eski halka açık sanat ve arkeoloji müzesi olan e, Oxford'daki Ashmolean Müzesi'nde temelini oluşturmuş... Marshall e, Traderskant'in koleksiyondaki bitkileri velluma çizme işini üstlenmiş. Ya yani vellum sır derisi anlamına geliyor öyle bir e, çalışma yüzeyi, çizim yüzeyi. E, asıl çizimlerin nerede olduğu bilinmiyor e, okuduğum kadarıyla. E, 1650 yılında basılan e, Traderskant Arkın kataloğunda bitkilerin yanında e, koleksiyondaki böcekler de resmedilmiş. E, bu Katalogda çizdiğim bu kelebek John Trediscount'ın Virginia'da Bizzat kendisini yakaladığını söyledi. kelebektir Gibi el yazısı notlarda düşmüş Kimi çizimlerin altlarına Evet sevgili dinleyiciler Bir müzik arası verilmiş şimdi Birkaç dakika sonra tekrar beraberiz Londra Festival Orkestrası'ndan Johannes Brahms'ın eseri 11 numaralı Poco Andante Macar Dansını dinliyoruz tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da İngiliz kökenli Alexander Marshall'ın çiçek kitabının sayfalarında dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün 92 yaşında olan BBC'deki doğa tarihi programlarının ünlü yüzü ve sesi David Attenborough'un Amazing Great Things kitabında Marshall'la ilgili şöyle yazmış. Marshall albümünün büyük bölümünü çiçeklere ayırmış olsa da Arada sırada onu etkileyen hayvanları çizmekten de kendini alamamış. Tutkulu bir böcek koleksiyoncusuydu. Gezginler dünyanın her yerinden koleksiyon için ona örnek getiriyordu. Bazıları da muhteşemdi şüphesiz. Öte yandan e, albümü için çizmeye seçtiği böcekler İngiltere'ye özgürtülerdi. Ve diğerlerine kıyasla daha sıradan görünüyordu. Kırlangıç kuyruklu kelebeğin tırtıl halini en beğendiği bitki rezeneyi yerken çizmiş. Aynı kompozisyonda. ...kanatlı, ilişkin bir kelebeğe dönüşmeden önceki pupa halinde göstermiş. Çok daha gösterişli olan ilişkin kelebek halini çizmemiş. Belki de ölü olanlardansa yaşayan canlıları çizmeyi tercih ettiği için. Marshall'ın e, koleksiyonu zenginleştiren diğer bir hortikültürist arkadaşı da... Fulham Sarayı'nda oturan Londra Psikoposu Henry Campton. E, binin üzerinde egzotik bitki vardır onun bahçesinde... Ee, Avrupa ve Amerika'dan tohum getiren birçok botanikçiyle bağlantısı olan e, biridir Campton Ve onun bahçesi sayesinde e, Marshall koleksiyonuna çarkıfelek, siklemen, mimoza ve çiğdem gibi yeni çiçek türleri eklemiş Marshall e, bit, e, çiçek kitabındaki her yaprağın arkasında betimlenen çiçeğin ya da yaratığın canlının adını da kendi el yazısıyla da yazmış Yeri geldiğinde kaynak da belirtmiş bu bilgi de ona botanik örnekleri getiren, e, değiş tokuş yapan arkadaş ve meslektaş çevresinin ne kadar geniş olduğu hakkında da fikir veriyor. Örneğin işte General e, Lambert tarafından 29 Ağustos 1659'da bana gönderildi gibi bir notla e, gerse e, zambağını resmetmiş. Bu çiz çiçeğin de aslında ilk çizimlerinden biri olabilir. E, bu General Lambert da laleleri olan merakıyla tanınan bir o dönemde. Ve altın lale şövalyesi esprileri de konu oluyormuşuz o zamanlarda. Marshall'ın e, florilecümünün cezbedici tarafının e, her bitkinin özgün doğasını vurgulayan kompozisyonun çeşitliliği olduğunu söyleyebiliriz. E, örneğin çuha çiçeğini çizdiği leva bitkilerin kompozisyonda ne kadar titiz davrandığını gösteriyor bize. E, çuha çiçeği 17. yüzyılın en popüler çiçeklerinden biri. Eğer rakam doğruysa 1'in üzerinde variyete kültürü alınmış o yıllarda. Yüzyılın e, başında ortaya çıkan çizgili ve çiftli variyetler özel olarak fiyatlandırılıyormuş. E, bütün bu görselleri sizinle Twitter'da paylaşı olacağım e, programdan sonra sizinle görselini paylaşacağım levhada üst solda görünen çuha çiçeği de işte bu özel e, bitkilerden birisi. Marshall'ın e, albümünden yola çıkarak... 16. yüzyılın ortalığına itibaren yeni dünyadan papağanların da Avrupa'ya gelmeye başladığını söyleyebiliyoruz. E, muhteşem örneklerden ikisi onun levhalarında var, çiçek kitabının levhalarında. Birisi kırmızı makao papağanı, e, diğeri de sayfada iki kere çizilmiş olan mavi sarı makao papağanı. E, Güney Amerika'dan Panama'ya, kuzeyden Brezilya'nın güneyine geniş bir coğrafyada bulunuyor bu papağanlar. E, sadece fındıkla ve tohumla beslenerek uzun yolculuklara dayanabilen güçlü kuşlardır bunlar. E, kompozisyonlar da son derece çarpıcı ve bir hikayesi var aslında bu kompozisyonların. Örneğin 38. levada sayfanın alt kısmında öyle bir karga ala karga yatıyor. E, sayfanın üst kısmında da farklı renklerde çiğdemler, anemonlar gibi e, çiçekler gölgesiz olarak çizilmiş. Hemen altında e, ala karga ise böyle trompéal bir etki yaratılarak yani bir derinlik duygusu verilerek resmedilmiş. E, Marshall aynı levada bitkilerle birlikte kuşları, köpekleri ve diğer bazı canlıları orantısız ölçeklerde bir arada çizmiş. Aslında bu onun öykülendirme amacına da işaret ediyor. Levhalardan bir diğerinde örneğin abartılmış büyüklükteki taç yaprakları olan bir dev bir ayçiçeğin altında bir tazı yerleştirmiş. Bu da aslında şaşırtıcı bir örnek. Bir derinlik duygusu vermek için de olabilir Marshall'ın burada resmettiği ağaç Amerika'ya ait bir bitki ve İngiltere 16. yüzyılda getirilmiş 38 ayrı böcek türü de var florilecum sayfalarında yani Tam da böcek koleksiyoncusu birinden beklendiği gibi Diğer hayvanlarda çok daha detaylı ve daha bilimsel kesinlikle gösterilmiş bu böcekler bir levhada e, mor iris, mor süsen, e, kırmızı düğün çiçeği ve sarı düğün çiçeği e, Ayrıca iki yabani sümbül yani yabani sümbül diğer adı da çan çiçeği e, Bu çiçekler şimdi, sulu boyalarından oluşuyor e, Bu sayfada Marshall'ın aslında bitki portrelerinde, portrelerinde karmaşık ve basit formları yayına getirmekten hoşlandığını da görüyoruz ee, i̇rislerin abartılı büyüklükte çiçekleri var ve o abartılı çiçekler çan çiçekleri ve düğün çiçeklerinin zarif hatlarıyla bir zıtlık yaratmış Onu özellikle e, bu kompozisyonu oluşturmuş Ve o gösterişli ters de var e, yine kitapta e, Fritliler ve Batı Avrupa'ya e, 1576 yılında İstanbul'dan gelmiş çiçekler ve İngiltere'de yetiştirilmeye başlamış e, Bulellerin her iki yanında da Nergis'in iki varitesi duruyor Sağ tarafta duran e, Zerin çiçeğisi İngiltere'de kültürü alan En eski bitki formlarından Biri alt kısmında da Çuha çiçekleri var bütün bu görselleri Sizden Twitter'dan paylaşıyor olacağım e, Oradan takip edebilirsiniz Ve Yusufçuk Var e, Yusufçuk İngiltere'nin güneyinde Yaygın bir iş, e, böcek türü e, ve büyük olasılıkla canlı bir örneğe bakılarak çalışılmış. Çünkü e, öldüğünde canlı göz renkleri solduğu için e, öyle tercih etmiş olmalı. Son sayfalar sonbahar bitkilerine ayrılmış. E, bir örnek e, güzel renkleriyle yusuf fırkası da denen ve ismini eski ayet gibi öyküden alan Amarantus çiçeği. E, bu İngiltere'ye 16. yüzyılın sonunda gelmiş. Tropikal bir bitki. E, Marshall bitki üzerinde böcek yeniklerini ve diğer lekeleri bile olduğu gibi bitimlemiş. Bu da aslında özel bir durum. E, laleler var bolca. Çizgili laleler var. Soğanlarının bazen bir ev fiyatına el değiştirdiği 17. yüzyılın hatta tüm zamanların pahalı çiçekleri bunlar. E, özellikle en makbul olan çizgili türleri. Marshall da çiçek de bunu almış. Marshall'ın arkadaşı, ünlü bitki koleksiy koleksiyoncusu e, genç John Tredskent'da 1650 yılında Lambeth'teki bahçesinde Latince adı Tulipa Cesneriana olan bu levhada görünen bu variyetiye yetiştiriyordu. E, şakayıklar da e, vardır bu çiçek kitabında. Şakayıklar 10. yüzyıldan beri İngiltere'de bilinen bir çiçek ve Marshall'ın resmettiği şakayık da yerli bir tür ee, 1629 yılında botanikçi John Perkins' onların göze hoş görünen çiçeklerinin güzelliği ve şifalı oluşları ile çok değerli bitkiler olduğunu tespit etmiş Marshall kusurlu halleri de resmetmiş bitkileri Şak Şakayıkların olduğu levhada örneğin bir lale sol tarafına düşmüş iki taç yaprağıyla birlikte bitimlenmiş e, turunç bitkisi de var. turunçta da ilk kez İngiltere'de 16. yüzyılın sonlarında dikilmiş. E, özellikle kışın korunaklı ve sıcak olmasını sağlayan turunç bahçeleri de e, 17. yüzyılın başlarında geliştirmeye başlamış. E, Marshall'ın flüye değerli yapan özelliklerden biri de renklerinin aynı tazelikte ve parlaklıkta bugüne kadar kalabilmiş olması. E, Marshall pigmentlerle olan deneyimlerini anlatırken çiçeklerden, orman meyvelerinden e, reçine ya da köklerden elde ettiğini yazıyor. İsabetli olarak da öngördüğü gibi yüzyıllar boyunca canlını koruyacak e, bir çiçek kitabı yaratmak istediğini söylüyor ve renkleri araştırmak bana pahalıya patladı e, diye yazıyor. Evet, gerçekten benzerlerinden ayrılan bir çiçek kitabı, kitabı Alexander Marshall'ınki ve ayet olduğu dönemde kültüre alınan, yetiştirilen 600 bitki türünün en popüler çiçekleri bize anlatması açısından da oldukça değerli. E, tüm koleksiyon bugün e, Windsor şatosunun Kraliyet Kütüphanesi'nde korunuyor. 2008 yılında tıpkı basımı yapılmış. E, i̇sterseniz programı hazırlarken kaynak olarak kullandığım kitaplardan biri olan, e, Yale yayınlarından çıkan e, David Attenbrook, Susan Owens, Martin Clayton ve Rhea Alexander Ratos'un kalemi aldığı, Amazing Gray Things e, kitabında da daha detaylı bilgiler ulaşabilirsiniz. E, evet, e, sevgili dinleyiciler, e, Marshall'ın çiçek kitabından konuştuk. E, gelecek programlarda e, başka çiçek kitaplarından da size bahsetmek isterim. E, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. Tekrar hatırlatayım botanitopya.gmail.com adresinden. Ve aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler Aleminin Tuhaft ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesutan Benan Kapıcı.